Yürü. Sayın valimiz Devriye gezerken çölde Medine'den Şam'a giden birini yakaladık Getirin çabuk İşte sayın valimiz Ben Suriye valilerinden Şurahbil bin Amrım Söyle bakalım Kimsin sen Ben Haris bin Ümeyrım Sen Muhammed'in elçilerinden Biri olmuyorsun sakın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 kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle bir kılıç darbesiyle bir kılıç darbesiyle yahut ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir mızrak saplamasıyla bir bir mızrak saplamasıyla, bir mızrak saplamasıyla Şehit olmak istedi, şehit olmak istedi Şehit olmak istedi, şehit olmak istedi, şehit olmak istedi. Abdullah bir revaha, Abdullah bir revaha Kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle bir kılıç darbesiyle bir kılıç darbesiyle yahut ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir mızrak, bir mızrak saplamasıyla bir mızrak saplamasıyla bir mızrak saplamasıyla şehit olmak istedi git olmak istedi şehit olmak istedi, şehit olmak istedi. Şehit istedi Abdullah bir revaha Abdullah bir revaha Abdullah bir revaha Abdullah bir revaha, revaha sen peygamberimizle ne konuşuyordun ya Abdullah Resulullah'a dedim ki bana ezberleyeceğim aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şeyi Emir ve tavsiye buyur Peki Resulullah sana ne dedi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 Sayın Valimiz, Kaiser Heraklius haberinize yarıştirdim. Çok kısa bir zamanda Rumlardan yüz bin askerle gelip... ...Belka topraklarında mağabak kondu. Çok Allah, ...çok Allah. ...yüz binde biz toparladık... ...iki yüz bin askerle... ...herhalde Müslümanların hakkından geliriz. Hepsi bu kadar değil Sayın Valimiz. Ayrıca Hristiyan Araplardan Malik bin Zafile komandasında Lahm, Cuzam, Kain, Vail, Bekir ve Beli Hristiyan Araplarından meydana gelen... Yüz bin kişilik bir ordu daha Kaiser'in ordusuna katıldı <gülüyor> Ne ala Şimdi durumumuz bütün sağlamlaştı Efendim Kaiser'imiz Birleşik Ordulara Malik bin Zafire'nin komuta edicini söyledi Arz ederim Giremezsin Giremezsin oluyorum orada sayın valimiz, sayın valimiz Önemli haberler getirdim İzin verin Bu ne et benim yanıma nasıl böyle apar topar girmeye kalkarsın Boynunu vurursun. Efendim kardeşinizin Sedüs'ün birliğinden bir askerim Yaralıyım İzin verin anlatayım Allah anlatsana ne oldu? Müslümanlar bizi tuzağa düşürdü kardeşiniz öldü Ne? Ee, öldü mü? Onu gözlerimizin önünde öldürdüler On beş kişi canımızı zor kurtardık. nasıl nasıl oldu? Allah sana besersem nasıl oldu? Müslümanların öncü kuvvetiyle karşılaştık. Kaç kaç kişiler? Şey şey beş on kişi kadar. Tam eldik kişiydiniz. Nasıl haklarından gelemediniz? Resin. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak üzerimize çullandılar ve bizi bozguna uğrattılar. Chris. Tuş adına, Kayser adına, Seduş, kardeşim, o cengaver komutan nasıl ölebilir? Hem de beş on kişinin hakkından gelemeden. Dışarda birkaç arkadaş daha var, onlar da yaralı. Sayın valimiz, emrederseniz onları da içeri alalım. Alır, çabuk. Nebecchi, Nebecchi. efendim. Dışarıdakileri de al. Aşır ne? et! Müslümanların esas birlikleri ne kadar? Öğrenebildiniz mi? Onları gözetledik efendim. Üç beş bin kişi kadardılar. Emin olabilirsiniz. Gelin. Çabuk gelin. Bu, bu ne hal? Ne oldu size? Müslümanların tümü kaç kişiydi? Söyleyin bakalım. Üç beş bin kişi kadar. Ya, e, ya sen ne diyorsun? Ben de öyle diyorum sayın valimiz. Hepsi... ...hepsi üç beş bin kişi. Evet evet, topu topa o kadardı. Üç beş bin ha? Yani en çok beş bin kişi. Bu işte bir iş var. Yani, sayın Valimiz affedin ama inanmak zorundasınız. Muhakkak bunlar önceler. Arkası var bunların. Muhakkak arkası var bunların. Arkası filan yok efendim. Her tarafı gözden geçirdik Efendim Müslümanların bundan daha ziyade asker çıkarmaları zaten mümkün değil Hele bu kadar uzak bir sefere zaten fazlasını yollayamazlardı O halde işimiz çok kolay olacak Bir iki saat içinde hepsini öteki dünyaya yollarız Ah kardeşim Sedos'un o günleri görmesini ne kadar isterdim ...bizim için pek çok asker topladıklarını siz de biliyorsunuz. Görüşleriniz nelerdir? Ya Zeyd, Rumlarla karşılaşmaktan vazgeçip memleketlerine akın yapalım. Evet, akın yapıp esirler alalım. Sonra da Medine'ye geri dönelim. Evet, yani, evet, evet, evet, öyle. Tabii. evet. Abdullah, sen susuyorsun. Senin fikrin ne? Biz ganimetler elde etmek için yola çıkmadık. Biz ancak Rumlarla karşılaşmak için yola çıktık. Öyleyse Resulullah'a yazı yazıp düşmanımızın sayısını bildirelim. ...bize savaş erleri yetiştirmesini... ...ya da yapmamız gerekeni emretmesini isteyelim. Vallahi sizin şimdi istememiş olduğunuz şey... ...arzulayıp elde etmek için sefere çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca, ne silahça... ...ne de at ve süvarice çok olduğumuz için değil... ...Allah'ın bizi şereflendirdiği şu dinin kuvvetiyle savaşıyoruz. Gidiniz, çarpışınız. Bunda muhakkak iki iyilikten biri... Ya zafer ya da şehitlik vardır. Bedir Savaşı gününde yanımızda iki at, Uhud Savaşı gününde de bir tek at bulunuyordu. Eğer düşmana galip gelmek kader de varsa, zaten Allah'ın ve Peygamberimizin bize vaadi de böyledir. Allah vaadinden dönmez. Melekler kardeşlerimizdi. Az ötemiz de Bedir'de savaşan Uhud'da gaddar ve loş bir hırsı Hırpalayan kardeşlerimiz vardı Biliyorduk hallerden bir haldi Yaşadığımız hallerden bir hal bir keşidik hepimiz ama içimizde bir iman hamı Göklerce Göklerde uldayan, uldayan uğul Sevda çalayanları, ya. çalayanları Endülüs fethedilmemişti ama Daha evden de çıkmamıştı Ah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 Ama daha elden de çıkmamıştı. Abdullah bin Revaha'nın konuşması mücahitleri cesaretlendirmişti. İslam ordusu tekrar yek vücut, azim ve cesaretle yoluna devam etti. Yine gidiyorlardı. Arap yarımadasının o sıcak, o upuzun yollarında, bağırlarında barınan, sönmez, yıkılmaz bir inançla gidiyorlardı, sabırla gidiyorlardı. Abdullah bin Revaha da... Devesinin üstünde ve terkisinde henüz küçük bir çocuk olan Zeyd bin Erkam'la birlikte gidiyordu. Küçük bir çocuk olmasına rağmen Zeyd de mücahitlerle birlikte sefere çıkmıştı. Peygamber şairi Abdullah bin Revaha'nın dudaklarından mısralar dökülüyordu. Çölün mahmurluğuna, ıssızlığına karşı. Ey deve! Beni ve yükümü kumluktaki kuyuya vardıktan sonra dört konak daha götürürsen artık seni başka bir sefere çıkarmayacağım. Sen sahipsiz ve özgür olarak serbest kalacaksın Ben de herhalde geriye ailemin yanına dönmeyeceğim Umarım ki şehit olacağım Artık ne o canım hurma ağaçları Ne de en güzel meyve ağaçları umurumdadır Ey yaramaz Sana ne oldu? Sana ne zararı var Allah bana şehitlik nasip ederse Sen de hayvan üzerinde geri dönüp çeker gidersin ben de dünyanın dertlerinden, tasa ve üzüntülerinden, hadiselerinden kurtulmuş, rahata kavuşmuş olur. <gülüyor> Ey çocuk, biliyor musun? Neyi biliyor muyum? Bu sefer, bu sefer inşallah şehitlik nasip olacaktır. Ve nihayet İslam mücahitleri topluca muhte önlerine geldiler. Arısın şehit edildiği Muti, meşarif kılıçlarıyla ünlü Muti, buğdayı dillere destan Muti, geniş yaylalara sahip Muti. Birazdan bir ölüm kalım savaşının patlayacağı, bir destanın yazılacağı Muti. Öyle bir beldesin ki Mute Mute oy Mute Öyle bir beldesin ki mute mute oy mute gör bak sen birazdan gör bak kim kahraman gör bak sen birazdan nasıl kopacaktır. ...bir fırtına... ...nasıl kopacaktır... ...bir fırtına... ...meşarif kılıcıyla... ...ündü mute oy mute... ...meşarif kılıcıyla...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 ''Nasıl kopacaktır bir fırtına?'' Düşman askerleri yaklaşmaya başlayınca... ...İslam mücahitleri Muhteköyünün merkezine çekilip savaş düzenine girdiler. Kumandan Zeyd bin Haris'e... Sağ kanat kumandanlığına Kutbe bin Katade'yi, sol kanat kumandanlığına da Ubade bin Malik'i tayin etti. Ve müşrikler göründü. Müşrikler sayıca, silahça, binitçe, mali güççe Müslümanlarla kıyaslanmayacak derecede üstündü. Güçlüydü, göz kamaştırıyordu. Ama İslam mücahitlerinin değil, kendilerinin gözleri kamaşıyordu. Çünkü bu mücahitler Bedir'de de bulunmuştu, Uhud'da da. Onlar öğrenmişti artık üstünlüğün sayıyla, silah fazlalığıyla olmadığını. Onlar öğrenmişti artık zaferin ancak inananlara ait olduğunu. Ve iki taraf... Yeşil ekinler üzerinde birbiriyle amansızca çarpışmaya, vuruşmaya başladı. İslam ordusu kumandanı Zeyd bin Harise, peygamberimizin sancağını eline aldı ve ilerledi. Ta ki vücudu Rum mızrakları ile delik deşik edilip kanlar fışkırıncaya dek. Zeyd bin Harise şehit olmuştu. Şahaden, özlemin, düştüğünde içimize, cenneti rüzgarı. Önce biz varacağız Arasata kardeşlerim gideceğiz ve en önce biz havzın başında bekleyen Peygamber'in yanına çünkü biz cihadı alnımızın çatına vurduk önce şehadeti koyduk her sabah duamızın başına. Zeyt şehit düşünce sancağı Cafer aldı. Hemen zırhını giyip atına bindi. Bir elinde sancak, bir elinde kılıcı olduğu halde daldı düşmanın içine. Düşman ordusunun ortasına dek varmıştı. Artık kurtuluş yolu olmadığını anlayınca atından atladı... ...ve düşmanın eline geçmesin diye atının bacak sinirlerini kestikten sonra... ...kendi de son nefesine kadar çarpıştı. Bir yandan da şunları söylüyordu Cafer... Cennette, ona yaklaşmakta ne güzel. Onun şerbetleri tatlı ve soğuktur. Rumlara gelince onların sonu yakındır. Çünkü kafirdir onlar. Bana düşen, onlardan karşıma çıkana kılıç vurmaktır. Ve vurdu kılıcını kafirlere Hazreti Cafer. Çarpıştı. Çarpıştı. Çarpışırken düşman tarafından vurulup bir eli kesildi. Sancağı diğer eline aldı Hazreti Cafer. O da vurulup kesilince sancağı koltuğunun altına kıstırdı Cafer. Sonra da bir düşman gelip mızrağını ona sapladı ve bedenini kılıçla ikiye ayırdı. Cafer yere düştü. Savaştan sonra vücudunda doksandan fazla mızrak, ok ve kılıç yarası bulunacaktı. Cafer bin Ebi Talip şehit olmuştu. Ah ah özlemin düştün cenneti rüzgarı, Cafer bin Ebi Talip şehit olunca sancağı peygamber emri gereğince Abdullah bin Revaha aldı. Atının üzerinde olduğu halde düşmana doğru ilerledi. İlerlerken de nefsini kendine boyun eğdirmeye, tereddütlerini gidermeye çalışıyordu. Ey nefsim! Ben seni boyun eğdirmeye yemin ettim. Sen buna ya kendiliğinden razı olursun ya da bunu sana zorla kabul ettiririm sana nasıl da bağırıyor müminler. Hepimiz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. sesleri yükseliyor. Ama görüyorum ki sen cennetten pek hoşlanmıyor gibisin. Oysa ki sen beden kırbası içinde bir damla su olmaktan başka nesin ki? Sen şimdi öldürülmesen ölmeyecek misin ki? İşte ölüm gelip çattı. Arzulamadığın şey sana verilecektir. Eğer Zeyd ve Cafer'in yaptıklarını yapar... Şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun. Eğer gecikirsen bedbaht olursun. Abdullah savaş sırasında parmağından yaralanınca atından yere atladı. Elinin yaralı parmağını ayağının altına koyup çekip kopardı. Ama nefsinin tereddütlerini henüz giderememiştir Revaha'nın oğlu. Ey nefsim şehit olmaktan seni çekindiren sakındıran hangi şeylerdir Eğer çekindiğin şey karımdan mahrum kalmaktan ileri geliyorsa işte onu boşuyorum Eğer çekindiğin şey kölelerimden mahrum kalmaktan ileri geliyorsa onları da azat ediyorum Yok eğer çekindiğin şey bahçemi bostanımı kaybetmekse onları da Allah ve Resulüne bırakıyorum Abdullah bin Revaha kılıcını sıyırıp elinde sancakla tekrar daldı düşmanın içine Önce mızrakla yaralandı yere yıkıldığında Ey Müslümanlar kardeşinizin cesedini kafirler tarafından kesilip biçilerek oyuncak edilmekten koruyunuz Dedi çok, ge çok geçmeden kaldırıldığı yerde can verdi Abdullah bin Revaha da şehit olmuştu Abdullah bin Revahan'ın şehadetinden sonra Müslümanlar bozguna uğrar gibi oldular. Bu sırada birçok mücahit şehit düştü. Tam bu sırada sancak Halit bin Velide verildi. Halit sancakla elini alır almaz hücuma geçti ve Müslümanlar yeniden canlanarak Rum ordusuna büyük kayıp verdirdiler. Arhatın. Ertesi sabah Halit bin Velid, mücahitlerin önde bulunanlarını arkaya, arkada bulunanları öne geçirdi. Sağdakilere sola, soldakilere de sağa. Böylece Rumlar sabahliğin daha önce tanıdıkları Müslümanlardan başkalarıyla karşılaşınca yardımcı kuvvet geldiğini zannettiler. Göğretlerine korku düştü. Müslümanlar düşmanın maneviyatını sarsıldığı bu sırada Halit bin Velid'in komandası ve sancağı altında hücuma geçerek düşmana ağır kayıplar verdirdiler. Düşman perişan olmuştu. Zafer inananlarındı. Mücahitlerin savaş haberleri Medine'ye gelmeden önce Peygamber Efendimiz mucizesiyle kumandanların şehit oluşlarını ashabına anlatıyordu. Resulullah önce Zeyd bin Harise'nin sonra da Cafer bin Nebi Talib'in şehit olduklarını söyledi. Sonra şöyle buyurdu. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Sonra bir süre sustu efendimiz. Sahabiler sararmıştı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Acaba Abdullah şehit olmaktan kaçmış mıydı? Ne olmuştu ki peygamber susmuştu? İyice kederlenmeye başlamışlardı ki peygamber efendimiz tekrar savaşı anlatmaya başlayarak şöyle buyurdu. Abdullah bin Revaha iki ayağını berkiştirdi. Elinde sancak olduğu halde düşmanla çarpıştı. Şehit oldu. İtirazlı olarak cennete girdi. Onun için Allah'tan yarlanmak dileğiniz. Peygamber şairinin cennete itirazlı olarak girişi... ...sahabilerin ağrına gitti. O Abdullah değil miydi okuduğu şiiriyle peygamberimizin övgüsüne mazhar olan? O Abdullah değil miydi hakkında efendimizin... Şüphesiz kardeşiniz batıl, boş söz söylemez buyurduğu... O Abdullah değil miydi şiirinde Resulullah'ı şöyle öven? Şafak söktüğü, tan yeri ağırdığı sırada ne mutlu bize ki... ...bulunuyor Resulullah aramızda ve kitabı olan Kur'an'ı okuyor... Dalalet ve sapkınlıktan sonra O bize doğru yolu göstermiş, tereddütsüz inanmışızdır gönüllerimizde biz de O'na. O her ne getirdiyse Allah'tan muhakkak olmuştur. Müşrikler uyku çekerken yataklarında, o gecelerdi yanı döşeğinden uzakta. Dayanamayıp sordu sahabiler efendimize, niçin itirazlı olarak cennete girdiğini Abdullah'ın Resulullah şöyle buyurdu. Kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı, cesaretlendi ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar cennette altından tahtlar üzerinde otururlarken bana gösterildiler. Abdullah'ın tahtı arkadaşlarınkinden eğriydi. Bunun nedenini sordum. ''Abdullah çarpışmaya giderken bazı teledütler geçirmiş, sonra çarpışmaya gitmişti.'' denildi. Rüyada cennete girdiğimde Cafer'i kana boyanmış iki kanatlı Zeyd'i de onun karşısında gördüm. Revaha'nın oğlu da onların yanında bulunuyordu. İki elini savaşta kaybeden Cafer'in iki kanadı vardı cennette. Cafer'i tayyar idi artık o. Kahramanlar gibi savaşan Zeyd ve Abdullah ile cennette yan yana yediler. Evet 3000 kişilik İslam ordusu muhtede 250 bin kişilik düşman orduları ile tam 7 gün çarpışmış ve imanlarıyla kafirleri acize düşürmüştü. Müslümanlar Allah'a teslim olanlar yüzlerini hakka dönmüş olanlar isterse karşılarında zamanın görünüşte dev güçleri Birlik olsun üzerlerine gelsin çarpışır vuruşur ve zaferi kazanırlar. Zafer ancak inananlarındır. Zaferin sıcakmıştı su ile yüreğimizin çarpar damarı, çarpar damarı. Vurulduksa da onun yolunda, kaybettikse de kazandıksa da, kazandıksa da vebedi. I love İklimleri